Muhabbetin merkezi neresi? Gazne hükümdarı Sultan Mahmud'un veziri bir saray yaptırır. Bu sarayın odalarına da Gazne'de Mahmud'un oğullarının isimlerini yazdırır. Vezirin oğlu, Baba bana da bir oda ver, onu da ben kendi adıma döşeyim der. Vezirin oğlu odanın her yerine Allah Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem, en güzel isimlerini, sıfatlarını yazdırır. Babası, ''Ben ne yazdım, oğlum ne yazdı?'' diyerek kendi haline üzülür. İnsanın kalbinde ne varsa dışarıya o çıkar. Kalp içindekini dışa sızdırır. Kalbi selim olan kalp, içi Allah sevgisiyle dolu olan kalptir. Kalp Allah'ın nazargahıdır. Biz orayı çöplüğe çevirirsek, Allah o kalbe nazar etmez.''